90-90 tane adam öldürmüş bu, geliyor, ben diyor, bu kadar adam öldürdüm, benim affım mümkün mü, diyor. O da sanki yangına benzinle gider gibi, senin işin bitmiş diyor, al diyor, bir de onu götürüyor, yüz ediyor. Ondan bir başkasına gittiğinde tabii diyor, affedilmen mümkündür ölene kadar, ama sen şu kötülükleri işlediğin yeri bir terk et önce. Eğer o senin olduğun yer, oturduğun yer, yaşadığın yer, dürüst bir topluluk olarak yani o olsaydı sen bu kötülükleri işleme fırsatı bulamazdın orada. Bu Bunu yapamazdın. Gördüğün gibi onu Erdoğan doğan çocuk fıtrat üzere doğar derken hadisten, Anası babası onu, ha, ana baba diye ele alıyor, bundan kasıt illa ana baba değil ama ana babayla başlar. Çünkü topluma baktığında toplum da bunun içinde. Her, her insan şurada bak şimdi biri ya babadır ya çocuktur değil mi? Ya anadır ya babadır ya çocuktur. Üçüncü bir unsur yoktur. Yani bu içtimai yapıyı oluşturan üç unsur var. Ana baba çocuktur. Ha anası babası derken evde anası babası sonra toplum onu bozar. Ve düzeltir, dürüst kalmasını sağlar. Bu şimdi tamamen çözüldü. Eskiden sen e, Anadolu'da köy hayatını düşün, bir delikanlı tutup da açıktan açığa herkesin önünde oruç bozması mümkün değildi. İçki içmesi mümkün değildi. Köyde bir kıza sataşması, kadına sataşması bu mümkün değildi. Bunu yapamazdı. Neden? O toplumun buna müsaade etmezdi yapı olarak. Bu da bu sefer kötü niyetlilerin kötülüğünün bir başkasına yayılmasını önlerdi. Yani bir toplum ne kadar İslam'ı yaşarsa yaşasın, illa o toplumda kötü niyetli, fuhşaniyetli insanlar yok demek değildir. Ama onların bu kötü düşüncelerinin yayılmasını önler bu. Buna sebep olur. Onun için fıtri değerler dediğimizde biz bu değerlerin bizde neler olduğunu, mesela akıl fıtri bir değerdir. Anlatabildim mi? Sevme duygusu fıtri bir değerdir. Korkma fıtri bir değerdir. Dürüstlük fıtri bir değerdir. İnanmak. Ha, yok inanmak bunların hepsinde zaten tabiatında var. Bunların hepsi birer değerdir. Bu değerleri bir isim altında zikredip teferruatın üzerinde durmazsan senin fıtratın isim olarak bilmem bir anlam taşımıyor. Bu fıtratın isim olduğu ismi olduğu değerleri yakalayacağım. Akle ele alıyorsun diyelim ki mekkellerden bile verdiğimiz basit bir ortamda. Mekke'lerde bazı şeyler uç noktada korunuyordu. Uç noktada. Mesela birisi sığındığında koruma. Anlatılır siyerde adamın birisinin sürüsüne kurt giriyor. Birkaç davarı daladıktan sonra kaçarken çoban bunu görüyor. Arkasından koşuyor öldürmek için. Kurt kaça kaça başka bir sürünün içine giriyor. İçine girerken çobanı diyor ki ne yapıyorsun orada? Benim davarımı dalayan bir kurt var. Buraya girdi diyor. Ona dokunma, o bana sığındı diyor. Bana sığınan bir adamı, ben sana teslim edemem diyor. Bunlar böyle misafirperverlik, Sıla-i Rahim. Düşün Ebu Süfyan, müşrik. Şam'a gittiğinde, aynı anda Allah Resulü'nün mektubu ulaşır Hırak'la. Hırak'lı birilerini yolla, Hicaz'dan birileri var mı buraya bakın der, tüccarların içinde. Kureyşlerden işte Ebu Süfyan'ı bulurlar. Hem de akraba olmasa bile aha iyi budur diye götürüyorlar. Hiraklu'nu sorguluyor. şeyler soruyor. Bu cevaplıyor. Kervana döndüğünde diyor ki şimdi ne oldu diyorlar buna. E, kervana döndüğünde ona soruyorlar. Valla Muhammed'in mektubu gelmiş. Hiraklu onun hakkında bazı sorular sordu. Cevapladım. Ne dedin? İşte böyle böyle. Eğer diyor yalan söylediğinden dolayı ayıplanmayacağımı bilseydim orada Hiraq'la yalan söylerdim diyor. Ha Bu ne anlama geliyor? Ebu Sifyan müşrik, inanmamış yalan söylemekten dolayı ayıplanacağından korkuyor. Kendine yakıştırmıyor ve yalan söyleyemiyor. Muhammed'in düşmanı olmasına rağmen e, Mekke dolaylarından birisi geliyor. Ebu Cehle diyor ki ya Abel Hakem bu Muhammed'in dedikleri doğru iddiaları yazıklar olsun sana diyor. Muhammed'i şu ana kadar yalanını mı yakaladık gidiyor. Ha, şimdi bu insanların fıtratı bu yönden bozulmadıysa imana geçtiğinde imandaki bütün emir ve nehilere bak şimdi Kur'an'a fıtraten sahip olduğumuz bu değerleri muhatap olan emir ve nehilerdir. Şimdi bakıyorsun e, İslam hukukunda ceza hukuku dediğimiz e, kısma baktığında bu şahitlikle işlerlik kazanan bir kısımdır. ...bir şahidin, iki şahidin, dört şahidin... ...yani ihtiyaç duyulduğu... ...onların sıdkı sahibi olması... ...bunun üzerine bina edilir. Ha, fıtratta... ...bu değer bozulduysa... ...İslam'a girdiğinde... ...bu değerin altı bozuk olduğu için iman etmiş tevhidli adam yalan söylüyor. Ebu Süfyan kendine bunu yakıştıramıyordu. Tevhid eğilim diye nasıl bunu söyleyebiliyor? İstemediği halde bak bunu yapabiliyor. Eğilimi fazla zayıf yeri var. Yani bu karnının ince yanı dedikleri tipten tipten. Bu sefer selim bir fıtrat olmayınca sahih bir imanı ikame etmek mümkün değildir. Çünkü fıtratta bozulmuş imana gelince Dürüstlük, doğru sözlülük üzerine kurulan ne kadar emir ve nehi varsa onun altı boş. Ha, sahip bir iman olmayınca, <gülüyor> e, e, selim bir fıtrat olmayınca, sahip bir iman, ikame mümkün değildir. Sahip bir iman olmayınca da halis bir tevhidi ikame etmek mümkün değildir. E, bakıyorsun, e, onun için diyoruz mesela hadis ilminde bütün sahabeye biz udul derken istisnasız, sah sahabe masum demiyoruz. Hata yaparlar ama Yalan mümkün değil Bu insanlar Müşrikken yalanı kendine yakıştırmamışlarsa inandıktan sonra Yalan söylemeleri mümkün mü değil Ha Selim bir fıtrat var tabanda Ondan sonra sahip bir imanı buna Bina etmek mümkündür Bunun hepsini böyle düşüneceksin Yani fıtraten sahip olduğumuz değerleri Ele alacaksın neler bunlar bu Dön imana şimdi, imanla, vahiyle, res, yani e, Resul'le muhatap olduktan sonra gelen emirler bunun istikametinde. Sendeki sevgi değerini düşün. Neden şimdi imanistler hep sevgiye ele alıyor? Sevgi yılı, Yunus'un sevgi düşüncesi, Mevlana'nın sevgi düşüncesi. Neden Avrupalılar Mevlaniye yöneldikleri kadar Muhammed'e yönelmezler? Neden tutlar? Yani Yunisem'lerin sözlerini dile getirdikleri kadar Muhammed'in sevgi hakkındaki, Kur'an hakkındaki sözlerini dile getirmezler. Çünkü oradaki fıtri e, yapı bütün insanlığın fıtri yapısına, yapısıyla aynı olduğu için bunu beşeri değerler olarak, hümanist olarak gündeme getiriyor. Halbuki bu bizim malzememiz. Bizim kullanmamız gerekiyor bunu. Bak şimdi bunu kullananların hepsi humanistler din karşıtıdır. Ve bu, bu değerleri de din karşıtlığı için kullanıyorlar. Yani İslam olarak kullanmıyor. Şimdi sen Kur'an'a baktığında sevgiyle gündeme gelen ilahı bile tarif ederken kalbin sevgi yani muhabbetle yöneldiği şeydir diye tarif ederken وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِضُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادَ ee, insanlardan öylerileri var ki Allah'a denk eş edinirler nitler. onu Allah'a severmiş gibi severler diyor başka bir yerde bakıyorsun e, Allah'ı çok çok sevdiklerini iddia ediyorlar sözde ama a, ayeti kerimede peygambere hitaben kul de ki onlara İn eğer siz dediğiniz gibi Allah'ı seviyorsanız bana oyun kumullah. Allah da sizi sevsin Sevgi sözle telefuz edilen, sözden gündeme getirilen bir eylem değil bak. Çünkü bazı ameller vardır ki onu sadece sözden söylemek iddiadan ileri geçmez. Allah'ı sevdiklerini demeleri bir iddiadan ibaretti. Yani hakikaten bu dediğiniz doğruysa kalbi olan bu amelle bunu tasdik edip, bu da Muhammed'e ittiba etmektir amelen. Kalben. Gördüğün gibi bak sevginin fıtratta, imanda, tevhitte bir yeri var. İslam hukukunda birçok mesele ki tevhidin özü muhabbet üzerine kurulmuştur. Sevginin üzerine kurulmuştur. Korku da böyle. Allah diyor benden başka kimse korkulacak bir ilah yok. Sadece benden korkun diyor. Ha eğer sende korku duygusu olmasaydı, sende sevgi denilen şey olmasaydı, Allah sadece beni sev. Benim için sev diye sana bir emir e, yollasaydı, sen bunu anlar mıydın? Yani sevgi denilen duygu bizde hiç olmasaydı sadece beni seveceksin dediğinde biz anlamazdık. Bu neye benzerdi? Kör olan bir adama veyahut e, okuma yazma bilmeyen bir adama yazılı bir şey uzatıp bunu okuma demek gibi olurdu. Kur'an'da ne kadar emir ve nehi varsa bizdeki bu duygulara hitap eder. Ondan sonra şeriat bunun sınırlarını çizen. Sevmeyi oturtur. Sadece beni seveceksin ve benim için seveceksin. Şimdi zaten tevhidi boyuttaki bu sınırı açtılar. Allah göstermesin. Allah'ı sever gibi insanları seviyorlar. Ondan sonra Allah'a rağmen ama bu. Bunu anlıyor musun? Siyasette çok kullanırlar falanına rağmen. Allah'a rağmen Allah'tan gayrını Allah için sevmeleri yerine Allah'ı severmiş gibi seviyorlar. Bu da geçiyor. Ben yaratılanı yaratandan ötürü severim diyor yavru, otu, boku, affedersin çöpü sevmeye başlıyor. Biz yaratanı, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyiz. Yarata, yaradana inandığı için, onu birlediği için biz onu severiz. Anamız, babamız da olsa bu, onu dahi sevme hakkımız yoktur bu mevzuda. Ha, şeriat bunun sınırlarını kor Ama düşün, fıtri yapıp bozuksa altta üstüne sahibin imanı, ikame mümkün değildir. ha Edersin bir şeyler ama bir çok direk yıkık olur. Olmaz aslında zaten bıraktık olur. Onun için biz bunu filan sağlandırırken e, selim bir de fıtrat, de. sahip bir iman, ondan sonra halis bir devlet. Çünkü bunlar altyapı olarak gider. Ha, imanın mevzu bahisi olmadığı birisinde şirk de mevzu bahisi olmaz zaten. Çünkü ortaklık ne zaman olur? İman, i̇man. İmandan kabul ettiğin bir değere eş, nit, ortak, benzer tanırsan bununla da ortaklık olur. Ama sen inanman gerektiğin şeyi doğru dürüst inanmadıysan ortaklığı anlamazsın bile orada. Aksine ona değer vermek olduğunu düşünürsün. Ne yapıyor şimdi? E, Yaradılanı sevmeyi, yaradandan ötürü derken bunu sanki İslami bir değermiş gibi bize sunuyorlar. E gözümüzde de yüceltilen bir yunus varsa o bunu boşuna dememiştir diyorsun. Ama herkesin terazisi İslam'dır. Herkesin sözü, herkesin ameli bu terazide tartıldıktan sonra değer bulur. Başka türlü mümkün değildir. Onun için e, fıtri değerleri yakalamamız yani bu bir nevi kendimizi bilmemiz anlamına gelir. Sahip olduğu fıtri değerleri bilmeyen bir insan, imandaki muhatap olacağı emirlerin e, kat'iyetle anlaşılmasında zorluk çeken. Yine şey giriyor gündeme hocam, hani, ilim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir. Şimdi, onu, adam bunu onu, on, onlar onu derken, onlar kendini bilme, kendinin tamam. ilah olduğunu bilme anlamında söyler. O tasavvuf Hatırlığı elindir, seferinde. onlar harflerle, kelimelerle oynamasını beceriyor. Çünkü onların o meseledeki hocaları şeytandır. Evet. Yani ilim demek derken orada ilimi tahkir var. Sizin şu ilim dediğiniz yani vahdetir vücudu bilmiyorsanız kendinizin de o bütünün bir parçası. Çünkü onlardan e, vahdetir vücuttan anlam varlıktaki birliktir. O birliğin de kendisi Allah'ın zatıdır şeklinde. Sen bunu bilmiyorsan okuduğun ilim ne işe yarar? Burada hem ilimi tahkir var, okuyun bak. Hocaları tahkir ederken bütün tasavvuftan ilmi böyle tahkir eder. Onun temelinde o atır. Ve bazen koca koca ilim ehli bildiğin insanlarda bilen, mesela Seyit Kutub'un İhlas Suresi'nin tefsirine bak. Seyit Kutub iyi bir sosyolog, yani Arap Edebiyatçısı sayılan birisi ama dini ıslahı bilmediği için oradaki tefsir diye işlediği şeyler vahdeti vücut kokan. Başka yere bak vahdetül vücuda zıt ters sözler söyler. Bunu yakalaman nasıl olur? O vahdetül vücut kokan o sözleri yakalayamıyordu. Çünkü tevhidde o denli içerikli sözler söylenilmiştir ki bu sözleri lime lime etmen gerekiyor. Ve onun bu tehlikesine binaen Mesela tevhidin tarifinde İbn-i Kayyım'ın Tevhid, yaratıcı ile yaratılanı ayırt etmektir diyor. Çünkü İbn-i zamanında Vahdet-i Vücut Zihniyeti e, rabette gündemde onlar tevhidi varlıktaki birlik olarak düşünüyor. İbn-i Kayyım da buna reddi olarak tevhid, yaratıcı ile yaratı, yaratılanı ayırt etmektir diyor. Bunu yapamazsan sen nasıl bir tevhid anlayışına sahip olacaksın? Ve nasıl bir iman anlayışına sahip olacaksın? Onun için fıtri değerlerin bilinmesi, hele bizim bu ortamımızda çünkü atılan bütün kurşunlar 12'den fıtri değerleri yok etmeye çalışıyor. İnsanlar bunun hiçbirisinin farkında değil. Ama bunu ümanizm, yani insancıl dedikleri, insani değerler hatta e, düşün, bir dernek kuruldu burada, inanın öyle şüpheleneyim o adam öyle veya böyle benim o kaydımı bir yerde dinledi. İnsani Değerleri Koruma diye bir vakıf kuruldu Ankara'da. O adam ne yaptı, ne ettiyse o sohbeti bir yerden dinledi. O adamla tanışmak isterdim bu ifadeyi nereden böyle çıkarttın diye. Halbuki fıtri değerler bizim malımız. Biz bunu İslam adına, Allah adına kullanırız. Ama onlar bunu küfür adına kullanıyorlar. Biz fıtri değerlerimize sahip olduğumuz değerleri tanımazsak, ondan sonra bunların korunması üzerinde bir harekette bulunmazsak, fıtri değerleri korumayı anlayamayız biz o zaman. Nasıl bir fıtratın bozulmaması gerekir? Önce o bozulmaması gereken şeyi Bileceksin ki bozulmaması için Tedbirini alacaksın Bozulmaması için eğitimini alacaksın Fıtri değerler bozuldu mu az önce Dediğim gibi bunlar ıslah Çok zordur İmkansız değil ama zordur Ona sebep e, diyorlar e, Huy çıkar e, Cam çıkar huycıkmaz çıkmaz tipinde Onu huy olarak isimlendirmişlerdir Onu Cam çıkar huycıkmaz çıkmaz tipinde Zordur en azından dediği gibi bu çocuklarda geç kaldık deyince evet. bu gibi tedavisi zor, tedavisi mümkün olmayan hastalıkların ilk önlemi karantinaya almaktır. En azından bendeki bu fıtıri pislik etrafa çoluk çocuğa yayılmasın diye karantinaya alacaksın. Çünkü sadece zararı neresinden dönersen çardırmantı onda her halükarda bir zarar var. Ama tabii daha büyük zarara göre küçüğü daha güzel. Ama daha sonraki nesillere hiç sıç sıçramaması için bir almalısın ki o da karantinadır. Karantinaya alacaksın çocuklara. En azından şu mertliği göstereceksin. Ben bunu yapan olmama rağmen bu arızalı bunun doğrusu budur diyebilmelisin birisine. O zaman birisi de çıkıp hemen ya Kur'an'da yasak değil mi? Sen bu hatayı yaparken niye? Sen başkasına nasihat ediyorsun. Arkadaş fıtri boyutta ben bu belanın içinde büyümüşüm. Ben bu pisliğin içinde büyümüşüm. Ben bundan kurtulmanın zorluğunu yaşıyorum. Bari ben bunu kötü olduğunu söyleyeyim. Çünkü bunda karantinaya alma bu anlamda. Bak bu kötüdür. Bende de olsa. Ben size nasihat eden de olsam, sizi eğiten birisi de olsam bu kötüdür. Bu karantinaya alma şeklidir. Ah Onlar bunu yapmasın. Ha, bunu diyebilmeli insanlar. Bazen işte böyle fıtrat da bozuldu mu onu düzelme Büyük büyük gayret ister mutlak dersleri dinlediyseniz, e, mutlak rastlayacaksınız. Bir zaman Belçika'dayız, büyük oğlanın ikizleri okula gidiyor. Kız, annesinden bir çikolata istedi. Annesi dedi kızım sana veriyorum ya, dedi. anne iki tane istiyorum dedi, kızım yetmedi mi bir taneydi? Ama arkadaşım bana bakıyor dedi. Sana buldukta arkadaşına mı kaldı dedi gelin. Ben de ver kızım ona bir çikolata daha dedi. En azından bu paylaşma duygusu ölmemeli. Bir Avrupalı kardeşinin çikolataı olmasın kendisi yesin, ona vermez bu benim diye. Ama bir yani bir gavur çocuğuna da olsa paylaşma unutulmamalı. Çünkü bu paylaşma duygusunu kaybettiğinde bir insan var ya bunun geri kazanılması çok zordur. Sen belki 50 çikolata harcarsın böyle. Yani bir o zamanki parayla bir 2 franktan 100 frank harcarsın ama çocuğunda bu duygu korusun. Paylaşma duygusu gitmemeli ve her halükarda biz vakıfta çocuklara 150 lira veredik ayda üniversite talebesine bakıyorum sen şu 100 lirayla geçiniyorsun başkasının yardımıyla ama sen bu yardım alınca çıkar 5 lirasını da sen bir başkasına ver. Çok bu duygu bu duygu ölmemelidir fakat biz bu duygunun varlığından habersiz olduğumuz gibi bunun korumasını nasıl becerelim? Korunması da öyle basit şeylerle korursun. Ama onu kaybettin mi var ya, geri almak mümkün değildi. Sen bir lira çalarsın, senin adın ne olur? Yani belki yüz milyarla onu kapatamazsın. Bazı değerler çok basit kaybedilir. Bazı değerler çok çabuk kaybedilir. Ama onun telafisi çok zordur. Onun için fıtri değerlerin kaybına bakın. İman meselesinde bazen isyan edersin. Ama tövbe edersin. Bazen o kadar samimisindir ki o tövbe senin işine yarar. Aynen hamidiyeli kadın gibi. Zina ediyor. Gelip zinasını itiraf ediyor. reçmediliyor. Allah Resulü onun cenazesini teşhir için hazırlanırken Ömer diyor ki Ömer gibi birisi. Yani bizimle mukayese edilmesi mümkün değil. Ey Allah'ın Resulü sen zaniye bir kadın namazını mı kıldıracaksın? Diyor. Ömer öyle deme. O bir tövbe ki diyor. Medine, o tövbesi Medine günahkarlarına taksim edilse yeterdi diyor. İmanda tövbeyle dönersin. Ama fıtri, bozukluk, tövbe değil. O fıtratın bizzat düzeltilmesi gerekiyor. Onun için çocukları eğitirken ta çocuğun anasını seçerken ben başlayacağım. Tabii. Çocuğun anasını seçerken Baş seçilecek anası hocam. Hangi Belçika'daki seminer dersini indirin. Musa indirmiş linkini koydu. Onu baştan teferratını dinleyin. Bir insanın anasını, babasını seçme hakkı yok. Halasını, teyzesini, amcasını seçme hakkı yok. Ama evlenen kızla oğlan, kadın, çocuğunun babasını seçme hakkına sahip orada. Çocuğunun amcasını, halasını seçme hakkına sahip. Ondan sonra bir baba da çocuğunun anasını, teyzesini, dayısını seçme hakkına sahiptir. Bu hakkı iyi kullanmak gerekir o çünkü çocuğun velayet hakkı bize doğmadan önce de tevdi ediliyor doğduktan sonra velayet hakkına sahip olmak değil velayet hakkı ben senin babanım dediğimi yapacaksın demek değil bu bizi <gülüyor> <gülüyor> bunu bizi böyle şey şey anlatabildin mi ha onun için bunların tedbiri öncedendir ha bu fırsat kaçmış mı bazılarında kaçmış ama karantinaya yarabilirsin çocuklara bu intikal etmez Ettirmemelisin de gelecek nesillere. Hı. Belki bu 3-4 nesil sonra ancak tamamen düzelebilir. Hocam ben bunlara diyeceğim şey mi? eşimiz iyi mi seçin diyeceğim? Yok. <gülüyor> Beşikadaki dersi dinlersen orada ben tamam. bana 2-3 ders vermişler. Hocam bunu sen işle dediler. Onu gösterme. Siz bize de şunu göstersin. Ha. Onu öyle demeyeceğim. Ben çıktım şimdi. Ee, babanın, ananın babanın çocuk üzerindeki hakları Ha. Bakın aslında bu sohbeti yapanı benim ben olmamam gerekir. Ben 60 yaşındayım. Saçı sakalı bembeyaz olmuş. Çocuklarına ihtiyacı olan bir konumdayım. Benim o sohbeti Haktını yapma, hakkını talep, sohbet. talep eden. Bunu 20 yaşında bir delikanlı yapmalı bu sohbeti. Ben değil. Ben çocukların ana baba üzerindeki evet. hakkından konuşmalı. Doğru evet. mu? Evet. Herkes şimdi kendisi düdünmüş gibi çocukları gösteriyor. Evet. Çocuklar bu tipte sanki şamar olanı gibi kullanıyor. Ben yapacağımı yaptım diyor. Sen yapacağını yaptın mı? Yapmışlığın abunusu içerisinde misin? Abunuyor musun? Bir babanın görevi çocuğuna hidayet vermek değil. Çocuğuna yapması gereken verilmesi gerekeni vermek, hidayet vermek Allah'ın elinde. Ama bizim hepimizin gayreti sanki çocuğa hidayet vermek. Çocuğa karşı baba görevini yapmakla sorumlu. Onun iman edip küfür etmesi onun sorumluluğunda değil. O yapacağını yapmışsa görevini eda etmiştir. Bitti. Birçok bir peygamber var. Onların çocukları da asiydi. Biz görevimizi bilmediğimizden fıtri değerlerimizi bilmediğimizden o sohbeti dinlerseniz çok hoş şeyler var. Mesela Dün bayanlara da bir kısmı gitti. Lokman suresinin 12. ayetinden alacaksınız. 19'a kadar durmadan bir okuyun. Ama kafada toruk çalışmalı. Bakıyorsun şimdi Allah'a kendisine ortak koşulmamasını. Hemen akabinde ananın babanın hukukunun korunmasını emrediyor. İniyor, iniyor, bahsediyor, bahsediyor, bahsediyor, iniyor. En sonunda sakın sesinizi yükseltmeyin. Seslerin en çirkin eşek sesi diyor. Çocuk eşeği ne zaman duyuyor bizden? Kızlık Bir yaramazlık yapıyor. Yapma oğlum. İkinci yapma lan dedim diyorum. Üçüncü eşek ol yapma dedim diye patlatıyorsunuz. Çocuk eşeğin adını der ki orada ilk defa babasının da kendisinin de eşek yapıldığı bir an. Çünkü eşeğin oldu eşek diyor. Halbuki sesinizi yükseltmeyin. Seslerin en çirkini eşek sesi diyor. Daha tevhidten başlıyor. Aşağı kadar yani öyle şeylerden bahsediyor ki Ananın, babanın hakkının korunması, onlar şirke davet ettiğinde sadece şirklerine uymasın, yine dünyalık olarak iharek edeceksin, namaz kılması, marufi emretmesi, bunlara karşı sabretmesi, konuşmasında e, mutedil olması, yürürken bile bakarlı bir havada olmaması, en son sakın sesini yükseltme, seslerin en çirkini eşek diyor. Biz Kur'an'ı okurken lafızlarının doğrudan doğruya yani mantıklı olan kelimelere bakıyoruz. Ama şöyle bir inip bütün düşünsen Allah Allah küçücük çocuğa çünkü hitabı da belli. Ee, orada Lokman bir baba. Nebi değil ama salih birisi olduğuna kat'i ifade var. Ha Çünkü Allah Resulü onun için salih kulumuzun dediğini duymadınız mı diyor. Orada ya bu ne ya ey oğulcağızım diyor. Bu hitap var ya e bizde bir çoğuyla atasözü olmuş. Tatlı söz yılanı da deliğinden çıkarır. Tatlı söz senin çocuğunu mu ikna etmeyecek? Ha, alıyor. En son yürümesine karışıyor İslam. Ha, hadis şerife indiğinde onlara saygı başka ayetlerle de alıp getiriyorsun. Ananın babanın hukukunu korumadan. Oturtuyorsun ve bizi mesela Müslüman diye geçinen daha dün birisi he, tabii şeyde sordu kitap e, evindeki soruda hocam dedi Brüksel'deki semineri dinledim dedim e, oradaydı bir çocuğun e, cihada giderken alıp annesine babasına hizmete <gülüyor> ha, şimdi onun anlayışıyla bizim anlayışımız yani kuranın ifadelerinin ters olduğunu düşünüyor birisi geliyor ey Allah'ın desolu ben Allah yolunda cihada gitmek için anneme ağlar bırakıp geldim diyor geri dön nasıl ağlattıysan onu öyle güldür diyor birisi geliyor cihada gitmek istiyor Ey Allah'ın Resulü ben cahata gitmek istiyorum. Annem babam var mı? Var. Git o zaman senin cahattın onlarla diyor. Ha, ana baba hakkı bile Allah yolunda cahat etmenin önünde tutuluyor. Ha O zaman diyor Allah yolunda cahat. Biz bu sözü derken Allah yolunda cahat yok demiyoruz ki ama ana baba hakkı Allah ana ana baba hakkı Allah yolunda cahat etmenin önünde. Ama inandım diyen bir, bir sürü genç anasını babasını tepeliyor bir yönden. Ve ana baba hakkını koyduğu yer bunu şöyle diyebiliriz. Seminerdeki adı şöyleydi. İçtimai hayatımızda ananın babanın yeri nere? Neresi dersin? <gülüyor> Evin en kötü odası. Belki daha uzak. Değil mi? Ananın babanın yeri nere? Nere ananın babanın yeri? Bunu bir 20 yaşında delikanlı konuşmalı. Benim gibi 60 yaşında birisi değil. Değil mi? çünkü benim çocuklarıma ihtiyacı olduğum bir an olarak görülüyorum ben 20 yaşında bir delikanlı ana baba hakkından konuşmalı ha, 60 yaşındaki birisi de çocuğun ana baba üzerindeki hakkından konuşsun ana baba yani içtimai hayatımızın neresinde her şeyi yoklamak gerekiyor çünkü anlatıyor anlatıyor anlatıyor anlatıyor Akabinde geliyor Sakın onlara öf bile deme diyor Öfü bile yasaklıyor Öf bile deme onlara Vallahi bunu içimizden bir tane kabadayı yoktur Uygulasın Neden uygulayamıyoruz İstemediğimizden değil bak Küçüklükten bu bize verilmedi Her halükarda Ananın babanın karşısında Susma öğretilmedi bize Benim annem 83 yaşında Annem bazı şeyler diyor, ha bazı yerlerde önleyebiliyor Ben 2003'te Antalya'daki olayda haber vermediler, ben gittiğimde duydum. Düşün, 60 yaşına gelmiş ona oğlum elin etlisine sütlisine karışma gayri diyor. Ben o kadına ne demem gerekir? Halbuki senelerdir 20 yaşından beri benim ömrüm böyle geçti. Anne, ben Allah için istediğimi yaparım değil ona. Tamam anne, sen hiç üzülme. Ben hiç kimsenin bir şeyle karışmıyorum. De geç. Bak bunu başarıyorum. Bazen o şimdi çocuk yapısına geldi. Ee, genç birisi gibi değil. Bazı sözlerden alınıyor. Anne bu böyle değil be. Bak bunu diyebilirim. Aa, bu istediğimden değil. bak. Buna alıştırılmamışım. Ben buna, bunda eğitilmemişim her halükarda anneye yumuşak davranmayı anneye babaya eğitilmeyince ben bunu nasıl yaparım dersiniz bu şimdi bizim toplum olarak sorunumuz toplum olarak bu sorunumuz şimdi yaşlılarımız katiyetle yani hadi yanımızda önümüzde tutmayalım ama bari yaşlar yanımızda tutsak böyle de değil gayret yaşlıyı yerinden aldırma tarikalara kalıyoruz Ta arkalara kalıyor. Bence bu toplumda toplumun yapmayı istediği halde bazı güzel şeyleri yapamayışının sebebi ta altında yani e, sebepler aramalısın. Adam diyor şimdi hocam inan kılmak istiyorum. Beş vakit namazı kılmak istiyorum ama yapamıyorum diyor. İşte Allah'a iman etmenizim bu derken bu değil. Bunun başka sorunları var bunu yapamayışının annesine babasına bunu yapmak istiyor yapamayışının sorunları vardır. Bazı şeyler yaşanmadan katiyetle yakalanmıyor. Onu bizzat yaşa yaşaman gerekiyor senin. Çocuk olarak yaşaman gerekiyor, ana baba olarak yaşaman gerekiyor, eşleştirmen gerekiyor bazen bazen sorunlara. Bunun için bu toplumda her sınıf yani ana baba çocuk herkes olunca herkes kendisine düşeni bilmesi gerekiyor. E, bazı şeyleri kendi anlayış ve mantığında mübahlaştırma yoluna gitmemelidir ananın babanın yeri bilinmelidir ondan sonra çocuğun da yeri bilinmelidir değil mi? Tabii. eve gelecek yabancı gelinin de yeri bellidir, başkasına yollayacağın kızın da yeri bellidir bu yerler tespit edilmeli ananın babanın bu toplumda yerini tespit etmezsen ne senin yerin ne çocuğun, ne gelinin ne de kızının yerini tespit etmek mümkün değildir. Ondan sonra salih bir toplum yani bi'atü saliha dediğimiz böyle de bir ders var seminer tipinde Avrupa'da salih bir toplumu nasıl inşa ederiz biz? Çocukları ıslah ederek diyorlar ama Aa, anaya babaya yerini yerini tespit edeceğim aşağı inerek gidiyorum. İnsanlar kendilerini bundan soyutlamak için çocuktan diyor. Kendisini bırakmış. Bunu eğitmem gerekir. Ula sen de eğitilecek yaştasın. Sen kendini eğitmeyi bırakıyorsun sanki bitmiş gibi. Çocuğu eğitmen kalkıyorsun Önce sen kendini eğit. Sosyoloji mi böyle başlıyor dem hocam? Şimdi, ana babadan Baktığın da ana baba. Şimdi o zaten Ananın babanın da eksileri var o yaşa gelene kadar. Biz de 60 yaşını geçmiş yaşlıyı gördüğünde aa ben sizin gibi genç olacaktım bak neler yapardım. Ulan sen zaten önceden de ben nokta nokta kaydım. Değişmez. Ha. Ama biz zararın neresinden dönersek kar tipinde yaklaşıyoruz. Fakat şunu bilmeliyiz ki bütün babamızın annemizin bize karşı yaptığı kusurlara rağmen müşrik de olsalar Ana'nın babanın bir yeri var. Onu oraya oturtmalıyız. O en azından o son ömrünü dua ile geçirmeli bize. Ve bizim davetimizde, yaşantımızda onun duasının ne kadar katkısı katkısı olduğunu biz bunu sonra anlayabiliriz. Ama onu anladığın zaman da çoğu zaman iş işten geçmişdir. En azından yaşlıları bu topluma, gençlere dua eden bir sınıf olarak beddua eden değil, oluşturmamız gerekir. E, salih bir toplum, yani be ı dediğimiz bir toplumu inşa etmek için maalesef çatıya bakarak gidiyorsun. Çünkü ev var ama harap. En azından yağmurdan koruyalım diyor ondan sonra çatının altından diyor abi bu zorluğu da sen istedin bunu iskele olarak yapacaksın destek koyarak yapacaksın bu böyle çünkü yeniden yapma yıkma anayı babayı yıkarak sen anayı babayı yıkacaksın amellerinle sen çocukların üzerinden bir baba noktası Aa, bu gitmez ben annemi babamı nereye koyduysam ben oradayım ben annemi haftada 3 kere ararken çocukların beni arasını hiç düşünme aramasını düşünmem ben anama karşı görevimi yapayım. Çocuklar geneti düşünüyor. Öyle